Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalarda birlikteyiz İş seyahatleri nedeniyle 2 haftalık bir ara vermek zorunda kaldık Radyo Havan'da sevgili dinleyiciler Süper Lig'de son 4 haftaya girildi Ve puanlar yeniden eşitlendi Bu birlikte olamadığımız dönemde Trabzonspor e, yakaladığı avantajı yitirdi. Fenerbahçe tekrar liderliği aldı. Fenerbahçe son 2 haftada taraftarlarını e, hani tabiri caizse taraftarları ölüp ölüp dirildiler. E, Gaziantep karşısında 90 artı 4 ve gelen golle Fenerbahçe 3 puan almıştı. Eee geçen hafta da 3-1 yenik duruma düştü maçta Bucaspor'u 5-3'le geçip Trabzonspor'u puan kaybetti. Hafta da liderlik koltuğunu yeniden ele geçirdi. Trabzonspor da bu zorlu bir viraja girmişti. Ee, Galatasaray, Bursaspor, Gaziantep ve Eskişehir işte geçen hafta ile Eskişehir oynamıştı. Eskişehir'de bir puan kaybı açıkçası bekleniyordu ama bu şekilde açıkçası beklenmiyordu. Yani Trabzonspor çok fazla ihtiraslı görünmedi. Oysa ki şampiyonluğa gidiyorsunuz ve son 5 hafta oynanıyor. Ama Trabzonspor ortaya koyduğu oyunla Fenerbahçe kadar iştahlı olmadığını gösterdi. Fenerbahçe 1-0 kazandığı maçlarda bile Büyük bir arzuyla oynuyor. Trabzonsporla Fenerbahçe arasında özellikle ligin ikinci devresindeki temel fark bu. Fenerbahçe çok ihtiraslı, çok arzulu. Trabzonspor ise yalnızca bir iki oyuncunun sırtında buraya kadar geldi. İşte oyunculardan en önemlisi Burak Yılmaz. Bu hafta susunca Trabzonspor puan kaybetti. Tabi son düzlüğe girerken yine karşılıklı şaibe suçlamaları devam ediyor. Aslında ilginin ikinci yarısının başından beri bu tartışmalar süre geliyor. Bu hafta iş o kadar artık abartılıyor ki. Yani aslında bu tabi Türkiye'deki her alandaki güven bunalımı. İşte Fenerbahçe başkanı e, Alex de Billete başbakan Erdoğan'ı ziyarete gitti. Trabzonsporlar burada nem kaptı. Hemen akabinde Trabzonspor başkan da başbakanla görüşmeye gitti. Yani Tayyip Erdoğan Fenerbahçeli Aziz baş e, Aziz başkan Aziz Yıldırım'da gidip eğer kendisi görüşüyorsa, hımm bunda bir iş var diye algılanabiliyor Türkiye'de. E, dediğim gibi bu birbirimize yani komşumuzdan başlayasına iş arkadaşımızdan tutun da komşumuza oradan mahaldeki muhtara oradan ülkenin başındaki insana kadar herkes bir güven bunalımı yaşıyor. Malum işte şu ÖSYM'de meydana gelen skandallardan sonra e, hak da vermiyor değil insan. E, dolayısıyla ligin yani futbol dünyasında da bunun yansımalarını görüyoruz. Ve ee, tabi bunun yanı sıra abuk sabuk televizyon programları var. Abuk sabuk yazan insanlar var medyada, spor basında. Bunlar bu işten besleniyorlar. Bu işten nemalanıyorlar. Gazetecilik ortaya iddia atarken bile güçlü kanıtlar, deliller sunar. Yani yüzde 80-90 inandırıcılığı olmayan şeyleri ortaya atmaz. Ama televizyonlarda reyting alma adına gazete köşelerinde e, okur kazanma adına herkes aklına gelen ve kendi zekasını ikna eden her türlü kontroyu rahat rahat söyleyebiliyor. İnanılmaz bir şey bu. E, bir deli bir taş atıyor kuyuya sonra çıkartabilirsen çıkart. Bazı programlarda kendi kendilerine tevatür üretiyorlar. Sonra da onu ispatlamaya çalışıyor ya da çürütmeye çalışıyorlar. Yani bir yorumcu kafadan bir şey uyduruyor. Diğeri de hayır diyor. Sonra başlıyorlar öyle mi değil mi? Ortada hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Varsa zaten dediğimiz gibi belgesi bilgisiyle ortaya konulur denilebilir ki efendim bazı şeylerin belgesi olmaz. Hayır efendim. İstenildiği zaman istenildiği zaman öyle belgeler, bilgiler sunuluyor ki e, dolayısıyla e, bu şampiyonluk mücadelesindeki saha dışı tartışmalar da medyanda payı çok çok büyük. Çekeken dirilçiye Çiçeğimi kopardın sen Ellere verdin Çiçeğimi kopardın sen Ellere verdin Dağlar dağlar Kurban olan yoldar geçem. Sevdiğimi son bir olsun yakından gören Dağlara dağlara Kurban olan yollar geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından gören Yaratmaz, güller soludu Yüce dağlar duman yanıldı Belli ki yerden kara haber var Belli ki gittiğin yerden kara haber var Dağlar dağlar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 ...yakından... Gören. ...ben Kenan Başaran... Paslaşmalar devam ediyor... ...radyo havandasınız... ...evet Süper Lig'de... ...şöyle bir yapı oluştu... ...ligin zirvesinde iki takım... ...puan puana gidiyor ama... ...iki de avarajda Fenerbahçe avantajlı olduğu için böyle giderse, yani puan puanı da bitse şampiyon Fenerbahçe olacak. Ee, Trabzon Spor ancak ancak en az bir puan fark atmak zorunda ki şampiyon olsun. Başka türlü e, avarajca kalırsa bu iş, Trabzonspor Spor kahrolur. E, hemen bu e, ikilinin altında Bursaspor e, Avrupa kupalarına gitmeyi garantiledi hemen hemen. Bu da Üçüncü mü, dördüncü mü olacak sıralaması var. Gaziantepsporla ikisi çekişiyorlar. Bunun şöyle bir önemi var. Yani üçüncü olduğunuz zaman UEFA kupasına biraz daha geç başlama şansınız oluyor. Dördüncü olunca daha erken başlıyorsunuz. İşte Beşiktaş mesela geçen bu sezon çok erken başladı UEFA kupasına. O yüzden erken form tuttu ve süperdi de bunun biraz ceremesinde çekmedi değil. Beşiktaş'a laf gelmişken Beşiktaş, Kayseri Spor ve Eskişehirspor 44'er puanla sıralanıyorlar. Bu takımlar haftalardır karşılıklı olarak e, puan kaybetme yarışındadır adeta. Her hafta birisi mutlaka puan kaybettiği için 44'te eşitlendiler görüldüğü üzere. E, ligin düşme hattı da belli aslında matematiksel olarak ispatlanmamış e, matematiksel olarak kesinleşmemekle birlikte e, Konya Spor'un, Bucaspor'un ve Kasımpaşa'nın bu ligde kalmayacağı artık çok aşikar. E, Sivas Spor hala kendini matematiksel olarak garanti almaya çalışıyor ama herhalde o da bu hafta kesinleşir. Dolayısıyla düşenler belli. Sadece şampiyon takımın kim olacağını bekliyoruz. Lig açısından futbol severler açısından heyecan açısından güzel ama futbol kalitesi açısından bakarsak bu seneki Süper Lig'e öyle aman aman bir e, futbol izleyemedik. Dolayısıyla e, her sene futbola dair beklentilerimiz kaliteye iyi oyna dair beklentilerimiz bir sonraki sezona erteleniyor. Ve e, bu hafta bir der mücadelesi yapılacak ama bunu programımızın ikinci bölümüne bırakalım. Bursa Spor, Gaziantep Spor dedik ve biraz da Beşiktaş ve Galatasaray parantez açmak lazım. Beşiktaş artık bütün aklını kupa finaline bırakmış durumda. 11 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'la kupa finali oynayacak. Ee, burada bir parantez açalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin taraftar sayısı e, yani şöyle olsa ölçekli bir güneydoğu ya da doğudaki bir ailenin nüfusundan daha az. E, son dönemlerde Bozbay Kuşlar isimli İnternet üzerindeki sosyal ağlarda hani biraz matrak olsun diye örgütlenmiş bir taraftar grubu var. Bunlar gidiyorlar Büyükşehir Belediye maçlarına ve çeşitli espri pankartlar açıyorlar. Yani esasında başka takımları tutuyorlar ama böyle bir güzellik yapıyorlar. Gerçek anlamda bir taraftarından söz edemeyiz Büyükşehir Belediyenin ve o Büyükşehir Belediye Türkiye Kupası'nda final oynuyor. Bu ne demek? Demek ki taraftarsız da bir takım kupaya uzanma şansı elde edebiliyor. Hani varsa yoksa taraftarımız işte taraftarlarımızın gücüyle, onların desteğiyle falan deniliyor ya. Bunun Türkiye için en azından çok da geçerli olmadığını gösterdi Büyükşehir Belediyesi. Bu anlamda öğretici bir takım oldu bize. Hani taraftarlarımız da öyle biz varsak siz Varsınız, biz yoksak, siz yoksunuz e, önermesini bundan sonra çok kolay ortaya atamayacaklar. Elbette ki taraftarlı olsun bu iş. bu işin temel unsuru hala ve gelecekte de böyle olacak. Ama e, taraftar takımını baskı altına alan, onu engelleyen değil de her ne şartta olursa olsun destekleyendir taraftar. Yani başarıdan bağımsız olarak takımın arkasına duran, takımının formasının peşinde, armasının peşinde, renklerin peşinde olandır. Karşılıksız bir aşktır bu. Yani o zaman niye taraftarlık yapıyoruz? Yani burada bir e, çıkar, işte maddi çıkar burada kupa oluyor. Bir çıkar beklentisiyle taraftarlık yapacaksak, bir takımı tutacaksak, yani ne işimiz var bu oyunda yani? O zaman gidelim çeşitli şirketleri destekleyelim. Onlar takım kurusunlar. Garanti, iyi paralar yatırsınlar. Şirket takımları tutalım. Yani. Bize hatta vaat etsinler. Yani. Size bu sene şu başarıyı, şu kupayı, şu mutluluğu garanti ediyoruz. Bizi tutun, bizi destekleyin. Yani banka kredi kartı müşterisi olduğumuz gibi gidelim takım müşterisi olalım. Ki zaten endüstriyel futbolda. Bu yönde bir gidişat var. Ve bu takımlarını sadece iyi günde, başarılı günde desteklenen taraftarla da aslında bu zihniyete hizmet ediyorlar. Burada, buradan şunu söylüyorum, hani ee, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Yani Galatasaray. Galatasaray seyircisi bu sezon kulüp içerisindeki, cami içerisindeki siyasete eee çok kafa taktı. Çok kafa yordu. Çok taraf oldu o bölgede. Oysa ki onların arkasında duracağı taraf olacaklar tek şey sarı kırmızılı formadır. Ve o formayı taşıyan oyunculardır. Yensen de yenilsen de diyorsan kardeşim o zaman takımını hep destekleyeceksin. Bu noktaya gelirsek biz ancak Türkiye'de bir futbol kültüründen, futbol sevgisinden bahsedebiliriz. Aksi halde biz sadece... Yarışmacılıktan, yarışmaktan hoşlanan, sadece rekabetten hoşlanan bir seyirciyiz, izleyiciyiz, taraftar değiliz. Dikkatinizi çekerim. Galatasaray, işte bir önceki hafta Manisa Sporu deplasmanda üstelik Arda'nın attığı iki golle üç iki yenip gelmişti. Türk Telekom Arena'da Kayseri Spor'la oynadı. Renktaş'ı da gene puan kaybetti. Kayseri Spor'da en azından bir puan aldı haftalar sonra. Yani 6 haftadır yeniliyordu. 7. haftada nihayet puan alabildi. Orada da enteresan şeyler oluyor. Zaten da diyor ben anlayamıyorum diyor. Yani nasıl bu hale geldik anlayamıyorum diyor Şota. E, kimse anlayamıyor. Eğer 6 maçın Üçünü almış olsa bugün Bursa'nın da üstünde olacaktı neredeyse Kayseri Spor ama dediğimiz gibi orada da tuhaf şeyler oldu. Kayseri Spor'da bu ligin belli periyotlarında uzun süreli düşüşler yeni değil. Son 5-6 sezondur. Kayseri Spor'da böyle bir huy var. Enteresandır. Kimse açıklamayı bilim adamları da açıklayamıyor. Beşiktaş'a bir iki kalem çalalım. Beşiktaş dediğimiz gibi kupada aklı. Ee, o yüzden ligde ipe un sermiş durumda. Herkes kafasına göre takılıyor. Tayfur Havutçu da maşallah yani sanki ligde herhangi bir iddiası kalmış gibi yani o istiyor ki beşincilikten yukarı çıkartayım ama ne önemi var. Yani bunu yapacaksan da e, bir iki genç e, oynama iştahı olan oyuncuyu koy sahaya. Yani e, bu takımı hala altyapıdan bir iki oyuncu monte edememiş olması tuhaf geliyor bana. Yani Schuster bile o Muhammed'i, Atınç'ı, Onur'u gibi oyuncuları kullandı ve çok da iyi yaptı esasen. Zaten kaybedilmiş bir sezon. Tayfur Avucu neyi hesaplamaya çalışıyor bilmiyoruz. Tayfur Avucu ligde geri kalan 4 maçı da alsa hiç önemi yoktur. Türkiye Kupası'nı kaybet derse ki böyle bir İhtimal çok yüksek. Pılını fırtını toplatırlar. Ben açıkçası bu geride kalan 4-5 haftalı yani Tayfun Havucu'nun şüsterden dümeni devraldığı günden beri özel bir şey göremedim hocada. İsterdim yani. Çok isterdim ama göremedim açıkçası. E, puan derdinde olan bir hoca görünümde. Oysaki bir sistem ortaya koymalı. Bir oyun aklı, bir oyun e, stratejisi yani ben kalırsam şöyle şöyle bir oyun oynatacağının ipuçlarını vermeliydi. Ve biz de evet ya da hayır şeklinde bir seçim yapma şansımız olabilirdi. Ya da yorumsuz kalabilirdik. Hasılı kelam Beşiktaş şimdi Türkiye Kupası'na İstanbul Büyükşehir Belediye ile 11 Mayıs 10'a maçı bekliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Beşiktaş'a çok ters geldiğini biliyoruz. Ve Büyükşehir Belediyesi'nin yatıp kalkıp bu maçı düşündüğünü, tarihe geçmek adına bu kupa maçına çok iyi hazırlanacaklarını düşünüyorum ben. Bizi Kayseri'de ilginç bir final bekliyor. Onu da hemen peşin söyleyelim. Son bir ara veriyoruz. Final bölümünde tekrar karşınızda olacağım. O sevdalar ve tatlı hatıralar Senin için ağlar Öksüz kalbimi dinle Ben bir yaralı kuşum Ben Kenan Başaran, paslaşmalarda tekrar biliteyiz programımızın son bölümünde. Bir parantez açmak istiyorum Fenerbahçe. Fenerbahçe Spor Kulübü. Bu spor kulübü unvanını hakikaten hak ediyor Fenerbahçe. Ee, Aziz Yıldırım'la birlikte Fenerbahçe birçok branşta zirve oynuyor. Ee, bu hafta sonu, hatta yani geride bırakmakta olduğumuz hafta biz sürekli hangi kanala açsa karşımızda zirve mücadelesi veren bir Fenerbahçe takımı gördük. Basketbolda, voleybolda, futbolda, futbolun alt branşlarında hep Fenerbahçe vardı finallerde. 2007 sezonunda zaten Fenerbahçe birçok branşta da şampiyon olarak hatta Guinness Rekorlar Kitabına bile başvurdular ki hani bu kadar kupayı bir sezonda alan takım yoktur diye. E, aynı trendi bu sene de yakaladılar şu anda. Böyle giderse Süper Lig'de şampiyon futbolda. E, u 15te U16'da bazı hatırlayamadıklarım da var. Yani alt branşlarda da şampiyonlukları var. Erkekler voleybol liginde şampiyon oldu. Son 4 sezonda 3 şampiyonluk kazandılar. Bir finale kaybettiler. Bayanlar daha doğrusu kadınlar voleybol liginde Fenerbahçe iddialı malum Acı Badem. E, Fenerbahçe Acı Badem. Erkekler beko Basketbol liginde Fenerbahçe Ülker kesin favori. E, o da final yolunda önemli bir engel. Görmüyorum ben açısı. E, kadınlar Basketbol ligini şampiyon bitirdi Fenerbahçe. Dediğimiz gibi bu spor kulübü unvanını Fenerbahçe hakikaten hak ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş şampiyon olamasalar bile bu branşlarda mücadele ediyorlar. Ama biraz daha Fenerbahçe'ye Fenerbahçe rakip olacak bir e, hamle yapmaları gerekiyor. Galatasaray basketbolda nispeten bu sene başardı. Erkeklerde ve kadınlarda en azından kadınlarda final oynadır. Ama iki takımda Beşiktaş ve Galatasaray'ın da voleybolda zayıf olduklarını görüyoruz. Bu da gelecek sezon değişecek gibi gözüküyor Galatasaray açısından. Galatasaray Medikal Park'ta yaptığı sponsorluk anlaşmalarını, meyvelerini yavaş yavaş görecek. Dolayısıyla Beşiktaş en zayıf halk olarak gözüküyor. Bunu da belirtelim. Evet... E Dedik ki bu hafta bir derbi var. Az önce dedim ki yine biz sporu sadece rekabet için seviyoruz. Yani ortada alınacak bir şey varsa bir havuç varsa peşinden koşuyoruz. Eğer sadece oyunla ilgili bir şeyse yani izliyorsun ve herhangi bir şey kazanmıyorsun. Sadece takımının galip gelmesi ya da beraber kalmasının Hazından başka hiçbir şey yoksa çok fazla oralı olmuyoruz. Şu anda sokağa çıkıp sorsanız bu hafta Galatasaray ile Beşiktaş kimle oynuyor deseniz herkes bir şey söyler. Ve kimse demez ki Galatasaray Beşiktaş birbirleriyle oynuyor. Bu hafta bir derbi var. Beşiktaş inönüyle Galatasaray'a ağırlayacak. Görüldüğü üzere bu iki takım da şampiyonluk yarışından koptuğu için bu derbiyi konuşan yok. Eden yok. Ama biz El Clasico deyince akan suları durdurmaya başladık. İspanya'nın iki takımının her platformdaki mücadelesi için yayıncı kuruluşlar gün boyu yayın yaparken Beşiktaş-Galatasa derbisinden ses seda yok. Niye? Alınacak 3 puanın Lig sıralamasında herhangi bir ehemmiyet yok. Oysa ki bu iki kulübün mücadelesi 80 küsür yıla dayanıyor. Yani 80 küsür yıllık bir mücadelenin hatırı yok mu? Konuşulmayı hak etmiyor mu? İlla da şampiyonluk mücadelesi mi yapmaları lazım ki bunların e, maçları değerli olsun. Hani Anadolu takımları kızıyorlar bazen. İşte İstanbul medyası bizi görmüyor. İşte bakın bu bir çok çarpıcı bir örnektir. İstanbul takımları bile eğer şampiyonluk mücadelesinden uzakta kalıyorlarsa onların maçları bile çok fazla görülmeye biliniyor. O yüzden Türkiye'de manşetlere çıkmak canlı yayınlara Konulmak istiyorsanız evet maalesef bir kupa peşinde koşmaktan başka şansınız yok. Ee, bakın siyasette de öyle değil mi? Şu anda yani ben yurt dışına hasper kadar çıktığımda şöyle televizyon kanallarını karıştırırım anlasam da anlamasam da yani o ülkenin başbakanlığı ya da Ana Muhalefet Partisi'nin liderini onca kanal içinde bir kere ya görürüm ya görmem o da haber kanallarında muhtemelen. Onun dışında hani böyle ana akım dediğimiz kanallarda ya da işte bizim herkesin en çok izlediği kanallarda saat başı, dakika başı siyasetçileri görmezsiniz. Biz de maşallah 24 saat hemen hemen canlı yayın başbakan ana muhalefet nispeten az Nerede konuşursa konuşsun, karşınızda. E bu ne demek? Demek ki biz siyasetle çok ilgiliymişiz. Hayır. O yurt dışında başbakanlar ya da siyasetler ekranlarda bizimkiler kadar gözükmez ama oradaki insanlar bizden daha politikteler, daha çok siyasetle ilgilenirler Çünkü hayatın içinde politikayı yedirirler. Biz ise seçimden seçme. Seçimden seçme politikleşiriz. Orada da takım tutar gibi taraflara bölünürüz. Adeta nerede işte konuşma var, oraya koşarız. Nerede bir parti arabası var, onun önüne gideriz. Ne veriyorsunuz? Rozet mi, bayrak mı, defter mi? Alırız, gideriz. Ama hayatın içine siyaseti taşıma anlamında bireysel olarak gruplar o Avrupalıların çok gerisindeyiz. İşte futbolda böyle, siyasetimiz de böyle, her şeyimiz böyle. Ortada alınacak bir kupa varsa ilgimiz, arakamız tavan yapar. Yoksa kimse yüzüne bakmaz. Her ne oluyor so o, o mantıkada. Evet, sözü çok uzattım. E, hakkım da vardı. Çünkü iki haftalık bir e, ara vermiştik. O yüzden sözler birikti. E, haftaya tekrar buluşmak dileğiyle diyelim. Bu haftalık da bu kadar. Ben Kenan Başaran. Paslaşmalardan hepinize saygılar. Radyo Havanda kalın. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.